Bilallah min al-shaytan Ya eyüha ladin amen in tançurullah ve yüthbit aqdam kum. Sadakallahulazim. Ve Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men katale tekune kelimetullah hiye lulya fehuve fi sebilillah. Sadaka Rasulullah ve nataka Habibullah. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim Allah'ın dini en üstün olsun diye mücadele ederse o Allah yolundadır. Aziz müminler içinde bulunduğumuz Ağustos ayı şanlı tarihimizdeki nice zaferlere şahitlik etmiştir. Her yıl bu ayda bizler, tarihimize damga vuran eşsiz zaferleri hatırlarız. 26 Ağustos 1071 tarihinde Anadolu'yu İslam'ı açan ve milletimize yurt kılan Malazgirt Meydan Muharebesini düşünürüz. 30 Ağustos Zaferiyle Sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesini Anarız. Kıymetli Müslümanlar, tarih boyunca bizleri zaferden zafere koşturan, bizlere sahip olduğumuz o muazzam ruhu kazandıran, din-i mübini İslam'ı olan bağlılığımızdır. O halde, ecdadımızın tarihe altın harflerle yazdığı zaferlerden biz müminlere düşen en önemli vazife, aynı inanç ve teslimiyete sahip olmaktır. Allah'a sarsılmaz bir imanla bağlanmak, salih amel, güzel ahlak, sabır ve sebatla onun yolunda mücadele etmektir. İşte o zaman Allah'ın yardımı daima bizimle beraber olacaktır. Ne vakit dara düşüp Mete Nasrullah, Allah'ın yardımı ne zaman diye karışta bulunsak yüce Rabbimizin ele inna nasrullahı garib bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır müjdesiyle ruhlarımız sekinete erecektir. Değerli Müminler, Tarih, bir milletin hafızasıdır. Sadece mazisi değil, yarınlarının inşasıdır. İbret nazarıyla okunduğunda tarih, Milletlere bir pusula gibi yön gösterir, istikamet çizer. Tarihimizdeki zaferler de, Bizi biz yapan, Millet yapan değerlere sahip çıkmayı öğütler bizlere. Huzur ve güven içinde yaşadığımız vatanımızı, canımızdan aziz bilmeyi öğretir. Varlığımızı ve birliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi koruma bilinci aşılar. Aynı iman, aynı ruh ve aynı mefkureye sahip olduğumuz müddetçe, aşamayacağımız hiçbir engelin, kazanamayacağımız hiçbir mücadelenin olmadığını hatırlatır her birimize. Aziz Müslümanlar, geçmişteki zaferlerimizi yad etmek elbette değerlidir. Ecdadımızın hatırasını yaşamak ve gelecek nesillerimize aktarmak elbette kıymetlidir. Ancak, Bundan daha da önemli olan, tarihimizin bize yüklediği sorumlulukların idrakinde olmaktır. Necip milletimizin, İslam aleminin ve bütün insanlığın iyiliği, huzuru ve barışı için elimizden geleni yapmaktır. Maneviyatımızla birlikte maddi sebepleri de seferber etmektir bilim, ekonomi ve teknoloji gibi alanlarda her türlü üstünlüğü elde etmek için var gücümüzle çalışmaktır. Ancak o zaman Allah'ın adını yeryüzüne hakim kılabilir, hak ve hakikati, iyilik ve adaleti, şefkat ve merhameti dünyanın dört bir köşesine taşıyabiliriz şanlı ecdadımızın emanetine hakkıyla sahip çıkabiliriz. Bu vesileyle Hz. Adem aleyhisselamdan günümüze kadar Allah'ın dinini yücretme uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.